110. sure En Nasr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tespih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.